Bölüm 201 Akşam namazının öncesi ve sonrası kılınan sünnetler İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle dedi. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte, öğle namazından önce iki, öğle namazından sonra iki, cumadan sonra iki rekat, akşam namazından sonra İki rekat, yatsı namazından sonra iki rekat namaz kıldım. Hadis 1122 Abdullah İbni Mugaffel'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki defa, akşamın farzından önce iki rekat namaz kılınız buyurdu üçüncü defasında dileyen kılsın diye ekledi. Hadis 1123 Enes'ten Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabının büyükleri, akşam namazından önce nafile kılmak için aceleyle, mescidin direklerine doğru koşarlardı. Hadis 1124 Yine Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, güneş battıktan sonra ve akşam namazından önce iki rekat namaz kılardık. Sahabeden biri Enes, e, Allah ondan razı olsun, sordu. Bu namazı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kılar mıydı? Enes, Allah ondan razı olsun, şu cevabı verdi. Bizim kıldığımızı görür fakat bize ne kılmayı emreder ne de yasaklardı. Hadis 1125 Yine Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Biz Medine'deyken, müezzin, akşam ezanını okuyunca, ashab aceleyle direklere doğru durup, iki rekat namaz kılardı. Yabancı bir kimse mescide girerse, bu iki rekat namazı kılanların çokluğundan dolayı, akşam namazı kılınmış zannederdi.